814. konu, Abdullah bin Am ve Ebu Hüreyre'nin ağlamaları, Yala bin Ata'nın annesi şöyle anlatıyor, Abdullah bin Am kapısını arkadan kilitleyerek ağlardı, öyle ki gözleri çapak içinde kaldı, bunun üzerine ben de onun gözlerine sürme çekmeye başladım.